الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين وصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. İnna dini عند Allah İslam. Al-Aya. Salatullahü Alem. Ve belli ana Rasulüna Nabiüllakim. Ve nahnu ala zâlîk min al-şakirîn al-şahidîn bı kalbin səlin. Çok aziz öfek muhtara Müslümanlar. Peygamber Efendimiz'in doğum ayı Rabi'ül evvel münasebetiyle ve ilaveten Rabi'ül saniyede de Allah'ın yüce Resulünden Ali sevgilisinden beşeriyetin ezeli ve ebedi kurtarıcısı ve lideri Hz. Muhammed Mustafa'dan söz açtık. Deryadan bir katre, güneşten bir zerre, kemalat ve fevvaili Muhammediye üzerinde sizlerle hasb-ı ettik. Rabbi evvelden evvel Rabi'ül evvel ayından evvelki derslerimizde Cibril hadisi yarım kalmıştı muhterem simalar ve size vaat etmiştim Peygamber İzlişan Efendimizin mavzu baht beyanından sonra hadisi tamamlayacağım diye bugünkü dersimizde Cibril hadisini tamamlayacağız inşallah Teala Muhterem Müslümanlar yine mukaddime olarak şunu söylüyoruz. Beşeriyetin akışıyla hak batıl mücadelesi devam ede gelmiştir. Habil Kabil'le hadiseler başlıyor. Tahsisen Hz. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi 950 sene giretiyorlar. Tufanda Hazreti Nuh'la gemiye binen 80 kişi kadar inanmış insan. 950 sene kavmini davetten sonra. Hazreti İbrahim'in karşısına Nemrut ve Avvenesi çıkıyor. Allah'ın Halili, Yüce Dostu ve takadallahu İbrahim'e halilâ ayetiyle kainata fazileti ilan edilen büyük peygamber salavatullahı aleyhi neviyye ve aleyh hazretleri ateşe atılıyor muhterem memniler. ya ya batıl hakkı yok etmenin mücadelesinde Allah'ın dostu ve halili İbrahim'i aleyhissalatu vesselam ateşe atıyor tabi ve kul cael hakku ve zehekal batil innel batile kâne zehûka ayi cellesinde müddeti tahdid edilmeyen büyük müjde hak geldi mi batıl mutlaka zail olacaktır inşallah Cenab-ı İbrahim aleyhisselam hakkın temsilcisi hem cenab Hakk'ın hem arz üzerindeki hakkın ve hakikatin peygamberi ve temsilcisi. Öyle olunca, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدَنْ وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَٰه۪يمِ Cenab-ı Halık-ı Zülcelal, O benim halilimdir ey ateş, yakamazsın onu, buyurur Mevla. Ona serin ve selamet ol. <Gülüyor> Muhtemem İbrahim aleyhisselam'ı,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 وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ Bugünler ki, zaferler ve galibiyetler, sürurlar ve kederler insanlar arasında değişir. 1300 küsur sene İslam'ın ve Hakk'ın galibiyeti, son 100 yıl içerisinde de, alem i İslam'da biraz gerileme ve körseme, ehli küfre, hadi bakalım diye Cenab-ı Hak önlerini açıyor.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 nurlu ecdadımızın yolunda olduğumuzun kat'i azmi içerisindeyiz ve batıla karşı hakkın müdafaa ve mücadele ve mücahelesinde kararlıyız muhterem Müslümanlar yalnız ben bu arada cemaatıma şunu söylemek istiyorum sadece doğup büyüyen geyip içen camiye gelip giden Müslümanlar olarak da kalmayacağız hı hmm? şuur diyoruz ya Kur'an-ı Kerim ve hum la yeshurun leallehum ayetleriyle ne olur şuur etselerdi onlar şuur etmedikleri için bu kahra çarpıldılar ayetlerde müktelif ayat-ı ilahiyede leallehum yaqilun yarifun ya'lemun la ya'lemun la ya'rifun Kur'an-ı Kerim ya ya cehlin babaları İslam'ı ahiret dini diye ilan ediyorlar yani dünya ile dinin bir alakası yokmuş muhterem Müslümanlar çok garip değil mi? dünya ile dinin bir alakası yokmuş efendim ya İslam'ın olduğu yerde onların istediği olmazmış doğru İslam'ın gerçekten hakim olduğu yerde kerhaneler olmaz kumarhaneler olmaz Meyhaneler olmaz, ayyaşlar olmaz, zaniler olmaz, şakiler olmaz, caniler olmaz, kuyrukları olmaz, kanatları olmaz. İslam'ın olduğu yerde fazilet vardır, kemalat vardır, iman vardır, aşk vardır, şahsiyet vardır, yüksek ahlak vardır, edep vardır, iffet vardır, haya vardır, istikamet ve dürüstlük, kardeşlik ve sevgi ve uhuvvet vardır muhterem Müslümanlar. Bu saydığımız manevi cevher ve nimetlerin hiçbirisi onlara konuşmaz muhterem ya. Onlar bodrum katlarda, kristal kadehlerde keyfini çattırmakla ömür geçirecekler. İnanmakta iş miymiş hiç? Sizi, sizi, milyonluk ve milyonluk Altın kalpli bir nesil geliyor. Hak batıla mutlaka galip gelecektir inşallah. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, o Hakk'ın, o Hak dininin yani Hazreti İbrahim'i ateşte yakmayan, Hazreti Nuh'u gemide kurtaran, Hz. Musa'yı Firavun'a galip getiren, Hz. İsa'yı göklere çektiren, tevhid ve İslam akidesi vahtaniyete yüce Allah'a ve kudretine inanmanın neşesi ve muhterem Müslümanlar bu davanın tabiri caiz mi bilmem ezelden ebede en büyük kahramanı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve kendi devrinden Kıyamet sabahına kadar tek nizam. Gençler. Tek kurtarıcı nizam, tek saadet nizamı. Tek insanı insan eden sistemlerin mecmuası ebedi saadete götüren tek yol. Hazreti Kur'an ve onun getirdiği umdeler, prensipler ve ahkamı ı ilahiyye. Allah nezdinde tek din İslam'dır Allah'ın Allah'ın razı olduğu ebedi saadet vaat ettiği dünya ve ahirette nur içerisinde hayat vaat ettiği bir tek sistem vardır o da İslam muhterem Müslümanlar ben size haçtan döndüğümdeki muzum itibariyle derslerimde Okumuştu ayet-i kerimeyi peygamber efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri haccetül veda devesinin üzerinde büyük hutbesini kainat şapındaki büyük hutbesini okuyor tam bu hutbe esnasında muhterem müslümanlar deve çöktü kaldırdılar deve yine çöktü Kaldırdılar, deve yine çöktü. Sahabe bildiler ki fahri rusul sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldi. Alnı terlemişti, rengi biraz sararmıştı. Adeti Muhammediyeleri hali böyleydi vahiy geldiği zaman. Yedi çeşit vahiy geldiğini ben bir münasebetle birkaç defalar belki sizlere söyledim muhterem Müslümanlar. Biri de böyle latif, Sanki meleklerin kanat seslerini ifade eden seslerle vahiy geliyor. Ve en yüklü gelişi de böyle vahyin. Peygamber Efendimiz şöyle biraz kendi halinde kaldıktan sonra sahabe bekliyor. Okuduğu ay Celle, o gün bu. Cebrail'in getirdiği ayet. Muhterem Müslümanlar. Estaizu <gülüyor> billah. <gülüyor> El-Yevme ekmeltü lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti. وَرَضِيْتُ لَكُمُ İslam د۪ينًا Evvela ashab-ı kiram muhatap, sonra bir buçuk milyar İslam alemi muhatap, sonra altı milyar beşeriyet kıyamet sabahına kadar, bugün altı milyar diyoruz muhterem Müslümanlar, o günden bugüne ve kıyamet sabahına kadar bütün insanlık bu ay cellede muhataptır alemlerin Rabbi böyle buyuruyordu Esayi Nubillah El yevme ekmeltü lekum dinekum Artık bugün dininizi ikmal ettim buyuruyor Cenab-ı Hak Yani 6666 ayeti ilahiye nazil olmuş Kur'an tamamlanmıştı sadece 114. sure İzâce'e nasrullahi vel fetr Nasr suresi Peygamber Efendimiz'in Hacetül Vedâğından şöyle bir 80 gün içerisinde en son nazil olan ayeti ilahiye, en son nazil olan sûredir muhterem Müslümanlar. Evet, fakat din tamamlanmıştır. Dininizi ikmal ettim. Ve etmem to'aleküm niyeti, niyetinizde tamamladım. Ve razîtülakümül İslam ediina sizin dininizin İslam olmasından da razı oldum buyuruyor Cenab-ı Halik-ı Muhterem Müslümanlar, hocanız olarak, cemaatim olarak sizler, topyekunumuz bugün, ve üzerindeki bir buçuk milyara yakın insan, bu nurun sahibi Elhamdülillahi Teala. 53-55 İslam devleti muhterem Müminler dünya çapında karşına durulamayacak muazzam bir ordu, bir kitle. Ama esefle söyleyelim ki dağınık Müslümanlar esefle söylüyorum ki dağınık kendinden olmayan başların hilesi ve çilesi içerisinde dikkat ediyor musunuz Müslümanlar? Kendinden olmayan başların şu Irak'ın haline bakın muhterem Müslümanlar, Ya Bir Mısır deyin, bir Cezayir deyin, bir falan deyin, bir falan deyin muhterem Müslümanlar, Ya Bir takım satılmış, kukla ve kuyruk insanların, şeytanın filesine düşmüş, inanç itibariyle tamamen sapıtmış, bir takım kopuk sopuk kişilerin idaresinde koskoca alem-islam, bir buçuk milyarın perakende haliyle adeta perişanlık yaşıyor arz üzerinde. Halbuki ise eğer inneddine indallahi'l İslam. Varaditu lekumul İslam e dini ile vahdesu mu bihablillahi cemian ve la ayetindeki gelen gür sese ve enne hada sıratin mustakimen فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبُعُوا السُّبْلَ فَتَفَرَّكَ بُكُمْ أَنْ سَب۪يهِ ayetindeki sırat-ı müstakime, fizz caddeye şuurla girmiş olsak, Müslümanlar, ya hadi yaşlılar, yaşlılar, artık biz miadımızı doldurduk, bundan sonra bizim için dua, secde, ruku ve ibadet diye, onlar kendilerini bir kenara çekiyorlar ama, Orta yaşlı ve gençler, muhterem Müslümanlar, şuurlaşmaya mecburlar. Çünkü dünya ölüm kalım mücadelesi içerisindedir. Cibril hadisine geçiyorum. İslam'ın omurgası olan bir hadis-i şerif. İmanın, İslam'ın omurgası olan bir hadis-i şerif. Kütüb-ü Sitte hadisi. Mesabihin iman bahsinde ilk hadisi. Hatta ben eskiden beri vaazlarında şöyle derim muhterem Müslümanlar, اِنَّمَا niyyat ve وَاِنَّمَا لِكُلِّمْ رَيْمْ مَانَوَى Hadisi, hadislerin fatihası. Cibril hadisi de hadislerin suretul bakarası sanki. Öyle derim. Cibril hadisi, ahadisi Muhammediye'nin sanki suretul bakarası. Bu Cibril hadisini bir kimse alsa da şöyle kucaklasa, dünyasına da yeter, ahiretine de yeter. Bir hadisi şerif olarak, kâinatı kurtarmak için fahrî kâinatın verdiği direktif tarif ettiği ölçüler ve hükümler kafi. Öyle olunca Cibril hadisini beraber şöyle ilk fıkrasının bir, birkaç kelimesini almıştık. Tabii evvelden Peygamber Efendimizin doğum ayından evvelki cuma derslerimizde şimdi tekrar alıyorum. Hadis-i şerifin ravisi Cenabı Faruk-u Azam Hazreti Ömer bin radıyallahu teala'nın hazretleridir muhterem Müslümanlar. <gülüyor> <Gülüyor> Cenab-ı Ömer radıyallahu anh efendimiz şöyle konuşuyor bakınız Beynama nahnu'inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme zâte yevmin İz tala'a aleyna racülün şedidü beyaz-i ve şedidü sevad Şar, <Umar> La yura aleyhi eser-u sefer ve la yarifuhu minna ahad Hatta Celle Seylen Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem ya Muhammed, akbir niyani i̇slam <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, benim 1949'da iplikçi camiinde ilk dersimin ana mazuu buydu bu hadis şerifli, Cibril hadisi. Evvelce de söyledim ben size. Ben de güzel hatırası var bu şerifin. Ama o hatırayı artık anlatmaya zamanım müsait değil. Hadisten bahsedeceğim size inşallah o teala ve ömrümün sonuna kadar da Fatiha'yı ezberlediğim gibi bu Hadis-i Şerif'i kuvveti hafızamda tutuyorum ki bende büyük hatırası var. Cenabı ı Ömer radıyallahu teâlâ nefretimiz buyuruyorlar ki ''Beynema nahnu inde Rasûlillâhi Sallallahu aleyhi ve sellem'' Bir gün biz bütün sahabeyle birlikte Hazreti Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin önünde ve yanında oturuyorduk ile beraber. İlçala alayına bir adam, şiddet beyaz siyah ve şiddet sivadı şar bir zat ani çıka geldi diyor. Muterem erbabının malumu, dekale alayına demiyor, girdi demiyor, tulu etti diyor. Yani ne kapı kırcıtsı var, ne bir kapı kanatının açılma sesi var, anın da uzat. Peydaolu verdi, tulu güneşin doludu gibi tulu eli verdi. Üzerinde bembeyaz, kar gibi, anamızın ak sütü gibi pırıl pırıldığı elbise, yüzü de öyle beyaz. Fakat saçları ve sakalı ziyadesiyle siyah mı siyah muterremimler. Hani fevkalade eden bir ve şeyi tarif ederken ay parçası gibi bir yüz deriz ya muterem Simalar öyle ay parçası gibi parıl parıl bir yüz, bembeyazda girilmiş, giyinmiş. la yura عَلَيْهِ اَسْرُ السَّفَرْ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنْ نَاهَدْ O zatın ne yakası terlemiş, ne de üzerinde, paçasında toz toprak var entaresinin eteklerinde, pırıl pırıl çıka geldi. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنْ 124 bin sahabe diyoruz ya muhterem Müslümanlar, daha henüz o rakama varmamıştır, sadri-i İslam'dır, bidayettir Medine-i Tahir'e'de. Mescid-i Saadet'i dolduran bir sahabe zümresi, Rabbimiz şefaatlerine mazhar kısın inşallah teala. İçimizden hiçbir sahabi bu zatı tanımıyor diyor. Şimdiye kadar, o ana kadar görmediğimiz böyle parıl parıl bir zat çıkageldi hatta celese ile nebiyi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi zihanef efendimizin önüne kadar vardı ve oturdu. Peygamber Efendimizin önüne oturdu ve diz kapaklarını Resulullah'ın dizine dayadı samimiyete bakın yakınlığa bakın muhterem Müslümanlar sahabe içerisinde Allah Resulü'nün huzuruna böyle oturdu sonra ellerini uylukları üzerine koydu bir talebenin üstad önünde oturuş tavrıyla ama son perdeden bir samimiyet, muhabbet ve yakınlıkla oturdu Bülbül Hoca'yı Konya'mızın müsevvidi Mehmet Bülbül Efendi, Hoca Efendi Hazretlerine rahmetle yad ediyorum. Bir aralık şu kürsüde Mesabih-i Şerif Mişkat-ı Mesabih beraber okuttu muhterem Müslümanlar. Bu hadis-i şerifi okudup da buraya geldiği zaman وَوَضَٓا كَفْرَيْهِ عَلَى فَخْرَيْهِ dedi ki biz talebeliğimiz devresi kırklı seneler Ali Cemaat dedi buraya iki mana verilir zamirler itibariyle dedi gelen zat elini talebe gibi kendi uylukları üzerine koyduğu manası da var. Aşırı samimiyetten dolayı zamir Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Ve valla kefehi ala fahdehi Resulü uylukları üzerine ellerini koyduğu manası da verilebilir. Arapça böyle müsait, acib bir lisan. Onun için ehli cennetin dili de Arapça olacakmış. Hadi bakayım hepiniz Arapçayı öğrenin. Orada acemilik çekmeyin inşallah. O teala. Hı? Müslümanlar Ehli cennetin dili de Arapça olacakmış. Türkçüler yandı be. Of of of of. Hocam biz istida ve dilekçe veririz, itiraz ederiz olur mu? Ehli cennetin dili Türk dili olmalı. Ağır gel yahu. Hı? Ah sen ya. Ben de Türk'üm. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir bütçe konuşmamda Türk ırkının kendine has olan dört mühim hasletini konuşan bir hocanızım. Ama bunların yaptığı gibi kuyrukçu, boynuzcu, kulakçı, ırkçı, kafa taşıtı Türkçü değilim. ırkımın fazaiğini bilen bir hocayım ama. İslam sistemine göre, İslam hikmetine göre ve cealnakum şu'uben ve kabail le ta'arufu <gülüyor> inna ekremakum indallahi atka'kum. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'inde her zaman okuyoruz ve muhterem Müslümanlar yeri geldikçe tekrar okuyoruz tabii. Sizi kabilelere, şehirlere, vilayetlere, kazalara ayırdık. Bilişesiniz, tanışasınız, kucaklaşasınız diye. Sonra inna ekramakum indallahi etkakum sizin Allah nezdinde sevgiliniz, makbulünüz, mükerreminiz, en muhtereminiz Allah! en muhtereminiz mütteki olanınızdır, mütteki olanınızdır. Ya seni yarın mahşerde Kur'an ayetleri ve hadisi şerifler, muhterem Müslümanlar Yine okudum size diyorum, Hacetül Vedah hutbesinden bir cümlede böyle: Ela lafal ve li ala acemiyin, ve la li ala Arabiyin, ve la li ala iswed, ve la li ala ahmar. Ey asabım, Arabın aceme acemin araba, Türkün kürde kürdün Türkçe, beyazın siyaha siyahın beyaza veya kırmızının siyaha siyahın kırmızıya rüçhaniyet ve fazilet farkı yoktur Allah nezdinde fark ittika ile atar ancak tamam mı? Allah nezdinde makbuliyet ve mahbubiyet ancak ittika iledir ittika iledir ya hani şairimiz ne demişti hocalarımız eskiden beri okurlar ne galiledir ne maliledir ne saliledir ne şununla bununladır? Kuzum ululuk kemaliledir diyor. Ne diyor? Kuzum ululuk kemal iledir. Kapı Camii'nin muhterem cemaati aziz kardeşlerim, eğer ebedi hayatımızda elimizden tutsunlar, yüzümüze baksınlar, cennet ve nimetlere buyurun desinler. İstiyor muyuz? Allah. Kimin neslindensin filan diye sormayacaklar. Ya... Müslümanlar kulağınızın devamlı çınlamasını istiyorum. Kiminlesin densin, hangi ıktansın, hangi soydansın, hangi sokta? Yok, yok bugün. Hatta bir şey söyleyeyim mi size? Peygamber zade, veli zade, alimin oğlu, şeyhin torunu. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ne getirdin amel olarak? Ya işte Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan, işte Lut Aleyhisselam'ın ailesi muhterem Müslümanlar. İmansız gittiler. Peygamber Efendimizin 8 yaşından 50 yaşına kadar hamiliğini yapan, üzerine titreyen amcası, esefle söyleyelim, tabii kitaplarımızın yazdığı bu muhakkakiyin bazı şeyler ilave etmişlerdir buna ben cemaatimin önünde bunları getirip konuşmayacağım şöyle veya böyle olduğu sonradan diye en son en son vefat edecek Peygamber efendimiz amcası Ebu Talib'in başucundadır amca sen bir defa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyiver gerisini bana bırak diyordu ya Muhterem Müslümanlar Ebu Talip Peygamber Efendimiz'in amcası böyle cevap verdi Muhammed'im kavmi Kureyş beni kınarlar dedi Aba ve ecdadının dini bıraktı da yeğeninin getirdiği dine uydu diye beni kınarlar dedi <gülüyor> Muhterem Müslümanlar burada şunu söylemek istiyorum Müslüman ecdadın sülbünden gelmişiz daha doğarken rahmi maderden dünyaya gelirken minara gölgesinde ezan sesleri arasında sevhid bu güleleri içerisinde inanmış baba ve annelerin kucağına verdiler bizi. Ve o gün bugün Konya'mızda o ezanların o şevk ve aşkın ilim ve marifetin iman ve fazailin içerisinde bu yaşlara geldik. Ne kadar hamletsek az muhtereh mümürler. <gülüyor> bak muhterem Müslümanlar, bak mümin kardeşim, aşk eri aşk eri dünya çapında kemal ve fazilete sahip mesnevi sahibi Mevlana Celaleddin Rumi ne diyor bak bu fazileti anlatmak için emmen, gerziyan kerdest kes derrehî iman taat yek nefes diyor. Aşk eri böyle diyor eğer bir insan iman ve taat, Kur'an ve aşk yolunda bir nefes harcar da, dünya ve ahirette ziyan ederse ben kafirim diyor. Müsterim Müslümanlar 71 yaşımızı bu aşk ve iman yolunda geçirdik elhamdülillah teala. Öyle mi? İçinizde benden yaşlı olanlar da var tabi. Saygı duyuyorum. Yani senelerimiz boşa behimi hevesler peşinde geçmedi elhamdülillahi teala ve hamd ediyoruz hep beraber hayatımız İslam'ın neşesi nur ve sururuyla bugüne kadar geldi. Artık bundan sonra ya ya Necip Fazıl'ın tabiriyle alnımızı secdeye mutlayıp son nefesimize kadar la ilahe illallah la ilahe illallah La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah demeye devam ediyoruz ve diyoruz ki Ya Rabbi bir nefesimizi dahi aşk ve iman ve tevhid nurundan ayrı geçirtme bize. Evet Muhterememiler, şu halde Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve hazretlerinin getirdiği nizam ve düzenin içinde yaratılmış olmamız bizim için en büyük nimettir. Ben yine sözü dağıtmış oldum. Hz. Faruk-u Azam'ın önüne, fahri kainatın huzuruna döndüm. Muhterem Müslümanlar. O zat, beyaz yüzlü, beyaz elbiseli, siyah saçı, kaşığı ve siyah sakalı Peygamber Efendimiz'in uylukları üzerine elini koydu veya kendi uylukları üzerine ''Ahdirni anil İslam'' İslam'dan haber verir misin bize ya Muhammed? Bana İslam'dan haber ver ya Resulallah dedi. Muhtemelen Müslümanlar, İslam için birkaç cümlecik söyledim. Sözü uzatmıyorum çünkü hadisi bugün bitireyim dedim ama Allah bilir tabi. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, El-İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeder Resulullah ve tuqim's salata ve tu'ti'z zakata ve tesum'ar ramazana ve tuhac'el beyt'e in istita'ta ileh sabila. Muhtemelen siz Allah'ın Resulü İslamı 5 şeyle teşbih buyurdular. Diğer hadis-i şerifte, müstakil bir hadis-i şerifte "Buniyel İslamu ala hamse" şehadeti en la illallah diye başlıyor hadis şerif. Her babunun malumu burada bütün sahabe içerisinde Cebrail'e buyurdular ki, İslam şöyledir. Bir, şehadeti okumak. Allah'ın birliğine, varlığına, şerik, ortak ve benzerden münezzeh olduğuna, yani, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasülü, ve ben yine şehadet ederim ki, Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür. Muhterem Müslümanlar, İslam bunun ile başlıyor. Evet. İsterseniz şevkle bir daha okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri "Men şehide en la ilahe illallah ve enni resulullah" Sâdıkam min kalbih dakhala'l cennet. Bir kimse kalbinden sıdk'la ve tasdikle ve inanarak Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Muhammeden abduhu ve resulü bizim okuduğumuz muhterem müslümanlar. Evet, lafız olarak hadis-i şerif'e tabii biraz değişik olarak geçecek zaruri. Peygamber Efendimiz'in kendi dilinden zuhur etmiş olmasıyla bir kimse kalbinden böyle tasdikle şahadeti okursa cennete girdi diyor Peygamber Efendimiz evet. hem de mazi sigasıyla erbabının malumu katiyyet ifade eder Allah'ın vahdaniyetine inanarak şerik ve ortaktan münezzeh olduğunu bilerek şehadetin birinci kısmını Gerçek tevhid neşesiyle okur. Sonra da Hz. Muhammed'in Allah ve Resulü, Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inanır, iman eder ve kalben tasdik ederek okur ise cennete girer buyurmuyor Peygamber Efendimiz. Seyyed kulu buyurmuyor. el cenne o kimse cennete girdi buyuruyorlar. Arkasındaki dört şartı da okuyacağım yalnız muhterem Müslümanlar. Onu unutmayın. Kelimeyi şehadetle ben size elli defa söyledim muhterem üminler. Onun için bir cümleyle şöyle söyleyeyim. Dihiyetül kelbi, huzuru peygamberiye gelip, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh deyince, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Peygamber Efendimiz, ''Ne ağlıyorsun ya dihiye? İslam şerefiyle şereflendin artık Elhamdülillahi teâlâ.'' 60 senelik hayatı masiyetle, sayısız kızlarını eliyle toprağa gömen bir insan, Kelime-i şahadeti okuyunca, ''Allah resulünün diliyle böyle soruluyor, ne ağlıyorsun? İslam şerefiyle müşerref oldun artık ya dihiye.'' Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri, Cibrilini gönderiyor, Şöyle diyordu Dihye. Ya Resulallah ben bu kadar günah işledim. Bunlar ne olacak? Müslüman oldum ama bu kadar günah işledim ben. Cenab-ı Cibril geliyor. Ya Muhammed. Dihye'ye tebliğ et. Söyle. Geçmiş altmış senelik günahını bir şahadetle Mevla affetti. Ya Ya Mesabi hadisi muhterem Müslümanlar. Mesabi hadisi 99 sene yaşamış 99 sicillatı huzuru ilahiye. Zabıt varakaları getirilmiş. Bakılıyor masiyetle dolu masiyetle dolu, masiyetle dolu. Tabi tartılıyor. Savap sayfasında onu tartacak ameli olmayınca Melekler durumu halekı Zülcelal'e arz ediyorlar mahkemeyi kıbranın sahibi muhte Müslümanlar hani şimdi bize Caka ediyorlar ya asarız keseriz, düşerüz falan diye ya o gazetelerin suratını bir okuyun bakayım bakın o soysuzların o soysuz caniler güruhunun İslam'a nasıl saldırdığını, Kur'an'a nasıl salyalar akıttığını, ehli imana nasıl kötü şeyler söylediğini bir bakın muhterem Müslümanlar. Şimdi biziz diyorlar. <gülüyor> Konyalılar, üzülmeyin sıra bir gün bizde olacak inşallah. Hmm? Allah'a inananlar, ahirete gönül verenler, Sıra biz gü bir gün bizde olacak inşaallahu teala. Ve mahkemeye, mahkemeyi i kübra denir o mahkemeye, bir tek de hakimi var, Allahu Zülcelal, ''Eleyse Allahu bi ahkemi hakimin fehvasınca. Ya! Ey şahitleri kim olacak hocam? Fesna-i izhu billah. ''Elyevme nehtimu alâ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Cenab-ı Hak ağızlara kilit takacak, sonra söyleyin diyecek bütün uzuvlara gözler baktığını, eller tuttuğunu, ayaklar gittiğini, bütün insan azası ömür boyu yaptığını dülbül gibi söyleyecekler. Hocam mübalağa ettin be! şu eller falan konuşacak ha yahu Konyalı kardeşim bundan elli sene evvel falan olsaydı baya bir zor duruma düşerdim belki hani Kudretullah Kudretullah dil ne ki söylüyor o da şunun gibi bir et parçası değil mi muhterem ünlüler Ahmet ağzında aynen dili var, Cenab-ı Hak konuşma diyor, tak, konuşamıyor, baba ba ba ba deyip duruyor, efendim, aynen dili var efendim, ama Allahu Zülcelal dili yarattığı halde konuşma müsaadesi vermemiştir, konuşamıyor, çocuk var, 8 ayda konuşmaya başlıyor, çocuk var, bazen bana geliyorlar, 3 yaşında hocam daha konuşmuyor diyorlar. Demek ki halkının izni gerekir. İlahi kudret yarattığı dile konuşma emrini verecek. Ondan sonra konuşacak. Muhterem Müslümanlar, Kıyamet gününde şahitler ya bülbül gibi bütün uzuvlar konuşacak ve bu <gülüyor> ve bu bize yan bakanlar kara gözlükle bakanlar var ya şaşıracaklar. Bakacaklar böyle hallerine ne oluyor bize diyecekler. وَقَالُوا لِجُلَوْدِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Ciklerine, uzuvlarına diyecekler ki Yahut siz ne yapıyorsunuz? Bizim aleyhimizle şahitlik etiyorsunuz. Siz bizim gözümüz, kulağımız, dilimiz değil misiniz? قَالُوا اَنْ تَقَنَ اللّٰهُ لَّذ۪ي اَنْ تَقَى كُلَّ شَيْدٍ Bütün uzuvlar cevap olarak diyecekler ki bütün kainata, natıka veren Allah bize de söyleyin dediğini söylüyoruz diyecekler. Mesela. Muhtemem müminler mahşerde mahşerde, huzuru izzette Mevla-i Müteal'in huzurunda bütün hakikatler böyle dökülecek ve kazananlar dünyada tevhide sarılıp ilahi hakikate gönül verip İslam'ı yaşayıp ve bir de İslam için mücadele veren kullar olacak inşaallahu teala dünyada mutlaka müminler kelime-i şehadeti okuyanlar şunu söyleyecektim, 99 sicilatı siyah olarak huzurullaha gelen kul, cehennemin yolu gösterilince, Cenab-ı Hak buyuracak ki, o kulumun bende bir emaneti var. Herkes kulak kesiliyor. Bir manevi verak, böyle dalgalararak gelip, o kulun mesabi hadisi dedim, kütüb-ü hadisi, sahih hadis muhterem Müslümanlar dalgalararak gelip, o kulun hasenat kefesine konuyor, 99 sicillata ağır basıyor. Hasan ata ağır geliyor o maneviyi veren. Kul hayret içinde, melekler de belki şaşırmış bir halde, "Ya Rabbi, hikmetinden sorulmaz. Nedir bu? Senin bir gece, bir gece aşk ve vecitle gözyaşlarıyla okuduğum bir tevhidin var. Onu neslimde mahfuz tuttum. O tevhidindir bu, diyor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 Allah'ı kaybedenin kazandığı da ne olabilir söyler misiniz diyor Ya yarın dört gün sonra muhterem müminler dört gün sonra her şey kalacak gözleri açık cehennemdeki çukurunu görüp çığlığı basa basa parmaklarını ve geverek geberip gidecek çoğunu gördük çoğunu gördük muhterem müminler bir profesör vardı Müslümanlar. Bir profesör vardı. Aşağı yukarı 35 sene evvelin profesörü. Ailesi İstanbul'da, kendisi Ankara'da vazifeli. Din düşmanımı din düşmanı. Ankara'da evinde geberdi muhterem Müslümanlar. Gebermiş. Aradan haftalar geçiyor. İstanbul'daki ailesi Ankara'da vazifede zannediyor. Ankara'da üniversitedeki Arkadaşları İstanbul'da ailesini zanned yanında zannediyor. Baca deliğinden arı ve sineklerin giriş çıkışından şüpheleniyorlar. Bakmışlar ki milyon sülük gibi kurt cesedi yemiş iskeleti kalmış. Ve ben söylüyorum: Fatih bir Ruya Ülil Ebsar. Ey akıl ve göz sahipleri, ibret alınız, ibret alınız. فَاْتَبِرُوا ya اُلِي الْأَبْصَارِ Onun için müminler geliriz bir nefes dahi Rabbimizden gaflet etmeyelim inşallah. Çünkü nasıl ve nerede ve ne zaman öleceğimiz belli mi? Hiçbiriniz kalkıp da ''Hocam ben temin aklı daha şu kadar...'' Hayır! Kapı caminin kapısından çıkacağımız belli değil, namaza duracağımız belli değil, durduğumuz namazdan selam vereceğimiz belli değil. Kapı camiinde namaz kılarken secde vefat eden kardeşler tanıyoruz biz. Şu cami şerifte. Evet, ömrümüz içerisinde. Binaenaleyh, her an ve ömrümüzü manevi teminat altında tutmak için Allah ile beraber olacağız. Bir manevi kardeşim var da, muhtemelen Müslümanlar, bir manevi kardeşim var da o bana devamlı şu ibareyi okur. Kün me Allahi ve la tibali, kün me Allahi ve la Allah ile beraber ol, gayriye aldırma. <gülüyor> Müslümanlar ben de size söylüyorum. Allah ile beraber ol, gayriye aldırma. Hem Kur'anı ı Kerim'de Allah Resulüne ne diyordu bakayım, Hafız Efendi. Kulillahu, thumma darhum fi kuzhim yalabun. Bu da kelamı ilahi. Kulillahu ثمذرهم ki, قوضهم يلعبون الله de ya Muhammed sonra onları bırak kendi dalıp yüzmelerinde devam etsinler. Eğer işhatlımıyorlarsa, söz dinlemiyorlarsa, tebliğe kulak vermiyorlarsa ve kendi yollarını batıllarını seçiyorlarsa bırak onlar dalıp yüzsünler biraz. Ölüm gelince anlayacaklardır. Ya muhteremimler. Bunun şu bahsin Hatırası pek çok muhteremimiler. Söylemekle bitmez. Ben geçen derslerimde söyledim size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Men kâle lâ ilâhe illallah sâdiqan min kalbihi, dakhala'l cennet." buyuruyorlar. Bir kimse kalbinden tasdikle lâ ilâhe illallah Muhammedur Resulullah derse eğer cennete girer. Ebu Hüreyre Peygamber Efendimiz sahabenin içerisinden kalkıyor. Bir duvarın gerisinde gölgede oturuyor. Hazreti Ebu Hureyre yanına varınca Resulullah böyle buyuruyor. Ya Resulullah efe la ubeşru bihennaz. İnsanlara nasa, ashabı kirama bunu tebliğ edeyim mi, müjdeleyim mi ya Resulullah? Bir kimse la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse cennete girdi buyuruyorsunuz. E peki müjdele ya Ebu Hureyre Ebu Hureyre yolda sahabeye müjdelemek için gelirken Hazreti Ömer karşısına çıkıyor Defaatla dinlediniz nereye ya Ebu ya Ömer Peygamber Efendimiz böyle bir müjdede bulundu nasa bunu ashabı kirama tebliğ ve tepsir edeceğim Cenab-ı Ömer Hazreti Ebu Hureyre'nin sadrine böyle bir dokunuyor ki veriyor olduğu yere baya da biraz şikayetle huzuru Peygamberiye geliyor beraberlikte geliyorlar Cenabı Ömer buyuruyorlar ki kurban olayım ya Resulullah. Hazreti Ömer. Hadisin ravisi. Fideke abi ve ummi ya Resulullah. Annem, babam, canım, ruhum, her şeyim yolumuza feda olsun ya Resulullah. Müsaade ederseniz bu müjdeyi şimdiden vermeyelim. Çünkü çünkü diğer feraizi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de cennete gireceğim diye diğer feraizi nas ihmal edebilir müsaade ederseniz böyle bir müjdeyi vermeyelim ya Rasulullah. Ya Ömer isabetlisin peki istediği gibi olsun buyuruyorlar Peygamber Efendimiz yani muhterem Müslümanlar burada şunu söylemek istiyorum farzları eda maasiyet ve günahlardan sakınmak şartıyla bir kimse la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse Peygamber Efendimiz la ilahe illallah miftahul cennet buyuruyorlar. Kelime-i tevhid cennetin anahtarıdır. Müslüman kardeşim, anahtarı sıkı sarıl beline, kalbine, ruhuna iyi bağla. Yarın cennetin kapısına vardığın zaman önüne girdik önüne vardığın zaman mutlaka senin için çok çok lazım olacak. Ben evvelce de söyledim size muhterem Müslümanlar. Artık benim sohbetimi hoş görün böyle, ne yapalım? Böyle diğer hocalar gibi ihatalı, fevkalade eden, tunturaklı vaaz-ı nasihatler bizden geçti. Bizimki ihtiyar işi muhteremimiler. Onun için kabul etmenizi reca ve istirham ediyorum. Mevlamız kusurumuzla kabul buyursun inşallah. Ben bir defa daha söyledim size. Akşehirli Hoca, Ahmet Efendi Hazretleri, bir Ramazan'da Fatiha'yı her gün deste okur, sohbet eder, dönerdi. Fatiha'ya belki mana vermeden Ramazan geçerdi. Evet. Böyle hocaların önünde diz çöktük, ömür geçirdik muhterem Müslümanlar. Rabbimiz mahşerde şefaatlerine nail kılsın inşallah o Teala. Camur-u Peygamber Efendimiz cennetin kapısının üzerinde üç satır gördüm buyuruyorlar. Biri, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Satırın biri buymuş muhterem millet. Gençler Sevgili evlatlarımız Dilinizi alıştırınız Evet Giderken, gelirken Dururken, yürürken Yatarken, kalkarken Bağda, bahçede, handa, hamamda Çifte, çıbıkta, okulda, fakültede Nerede olursanız Olunuz ''La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah.'' Çünkü ölürken hayatında dil ne ile meşgul olduysa onunla ölecek. Duyuyor musun mümin kardeşim? Hayatında dil ne ile meşgul olduysa onunla ölecek. Hocam ben profesörüm ya bu işleri bilirim. <gülüyor> yok beyim yok o saat ve dakikaya varıldığı zaman ne şöhretler ne namlar, ne formalar ne sırmalar, ne mal ve servetler, ne makam ve cahlar, efendim, ne sultanlık hakanlık ve kumandanlık hiç biri ama hiç biri geçmeyecek Allah'a karşı ne yaptınsa onunla öleceksin Kabir'de onunla göz açıp münkernekire cevap vereceksin, mahşer'de topraktan onunla çıkacaksın ve mahkemeyi kübra'nın huzuruna onun için onunla varacaksın, ya muhterem kardeş. Onun için bakıyorsunuz bazı kimse ölürken hep Allah Allah Allah Allah diye diye ölüyor. Bazı kimseye bakıyorsunuz ölüp giderken la ilahe illallah. La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye diyor. gidiyor. burada tezkire Kurtubi'den size bir misal vereyim bakınız. Endülüs alimlerinden İmam-ı Kurtubi'nin de telhis etmiş, biraz hülasa etmiş. Kütüphanemde var. i̇mam Kurtubi'nin tezkiresinde şöyle bir misal veriyor. Bunu anlatırken vefat anında ölüm durumundan bahsederken diyor ki Hanımın biri diyor, hanımın biri, kucağına bohçasını almış koltuğuna, hamam arıyor Bağdat'ta, Bağdat sokaklarında. Bir delikanlı da evinin, böyle eski bir bina, kemerli bir bina, evinin önünde durmuş, ona soruyor. فَاَيْنَ tariku ila حَمّامُ مُنْجَابِ Müncap hamam, hamamın ismi Müncap. Müncep hamamına yol nereden gider diye soruyor delikanlıya. Delikanlı anında bozuluyor. Burası Müncep hamamı diyor. Kadıncağız, pırıl pırıl hanımcağız. İçeriye giriyor bakıyor ki ne akar kurnası var, ne terleme taşı var, ne hamamdan bir eser var. Durumu birden anlıyor. Bak bey diyor. Senin ben niyetini anladım diyor. Ama senin arzuyun olması için benim de bir arzum var. Çarşıdan bana şöyle şöyle şeyleri alıp geleceksin diyor. O vakit sana teslimi nefs ederim diyor. Böyle alel acele <gülüyor> teslimiyet ve muvaffakat ifadesini görün de delikanlı mecnun tabi. Dedemiz ne demiş? Şehveti gelenin aklı gider. Müslümanlar, gençler Rabbim muhafaza bulsun. Şu günlük, günlük neşriyata, gazetelere, televizyonlara, radyolara bir bakınız. Bir dakikalık bir şehvet için ne cinayet işleniyor Rabbim, ne cinayetler işleniyor. Beşeriyeti Cenab-ı Hak yakasından tutsun, tevhidine çeksin, vahdaniyetin nuruyla bu bataklıktan kurtarsın diyoruz muhterem Müslümanlar. Hanımcağızdan böyle bir cevabı müsbet verince. Mecnun adam, kapıları falan açık bırakılır, çarşıya koşuyor. i̇mam Kurtubi diyor ki, hanımcağız hemen tasını tarağını topladı oradan, bohçasını aldı, kapıdan çıktı ve bıraktı gitti diyor. Adam geliyor, şerefine giriyor, bakıyor ki, hanımcağızdan bir eser yok. Kafayı buna takıyor, muhterem Müslümanlar. Ey rubbe kâiletin, ey rubbe kâiletin yevmen izâ se'elet feynet tariku ilâ hammam-ı müncâbi. Evet. Müslümanlar, dikkat buyurunuz. Genç, delikanlı evde o hanımcağızı göremeyince bu beyti uydurdu diyor i̇mam Kutubi. Bu beyti söylemeye başladı. Evet. Ey rubbe kâiletin yevmen izâ se'elet feynet tariku ilâ hammam-ı Ey o kadıncağız, o güzel, o hasna kızcağız ki bana müncap hamamını sordu da içerideydi. Nereye gitti bu hanımcağız diye evde, içeride, dışarıda, sokakta, dükkanda bu beyit okuyor. Ey rubbe ka'iletin Yemen idar se'elet feynet tariku ila hamamu müncebi Müslümanlar bunu şunun için anlattım size Kurtubi'den. Ölüp giderken Ölüp giderken kulak veriyorlar, okuduğu söz bu, söylediği söz bu. Ey rubbe ka'iletin yevmen idâ se'elet fe'ynet tariku ilâ hammam Öyle olunca ben kardeşlerime, genç evlatlarıma, yaşta benden önde olan mümin kardeşlerime tembih ediyorum dilinizden tevhid ve zikir eksik olmasın Teala. işinize mani olmayacak ticaretinize mani olmayacak ekip dikmenize mani olmayacak memur ve amirliğinize mani olmayacak eğer diliniz başka şey konuşuyorsa kalbiniz Allah ile beraber eğer yalnız kalmışsanız yolda sokakta evde ''La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah.'' Ya Rabbi, Hazreti Musa aleyhisselam böyle diyor, ''Ya Rabbi bana bir kelime tarif et ki, o kelime söylenen sözlerin ve kelimelerin, cümlelerin en aktal ve hayırlısı olsun.'' ''Ya Musa, la ilahe illallah de.'' Cenabı ı Musa Aleyhisselam, ''Ya Rabbi kullarının hepsi söyler bunu, bana bir kelime tarif et ki o, o, o bana mahsus olsun.'' Kelimullah Musa Aleyhisselam böyle diyor, ''Bana bir kelime tarif et ki o bana mahsus olsun.'' <Gülüyor> cenab Hak böyle buyuruyor muhterem Müslümanlar, ''Dünya ve içindekiler ve bütün ile terazinin bir köfesine konsa, bir köfesine de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bize göre o gün Musa Resulullah, muhtele Müslümanlar sonra İsa Resulullah, şimdi Mevlana öyle diyor, bu devir Hz. Muhammed'in devridir diyor 1400 sene küsur senesinden başlıyor, kıyamet sabahına kadar dünya ve ahiret pazarında geçecek tek sikke vardır Dünya ve ahiret pazarlarında geçecek tek sikke var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şimdi bu pazarda artık Hz. Musa'nın sikkesi değil. Hazreti İbrahim'in sikkesi hayır. Hz. İsa'nın altını hayır. Yok yok muhterem Müslümanlar. Peygamberimiz Zişan Efendimizin 40 yaşında ben Allah'ın Resulüyüm dediği gün an başlıyor... Kıyamet sabahına kadar, Mevlana'mız öyle diyor, bir tek sikke geçer bu pazarda. Hazreti Muhammed'in sikkesi. Ya. Muhterem müminler ve biz o sikkeyi kalbimizde ve ruhumuzda günde beş vakit taşıyoruz. Onunla yaşayacağız, onunla öleceğiz inşallah. Hadis-i şerife döndü muhterem Müslümanlar Cibil hadisine. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine Cenab-ı Cebrail gelen de Cebrail olduğu belli değil beyaz elbiseli nur yüzlü siyah sakallı, siyah saçlı ve kaşlı o soruyordu ya ah bir İslam İslam'dan haber ver bütün sahabe böyle bakıyorlar muhtemem İslam'dan haber ver ya Muhammed El-İslamu an teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah dedikten sonra ve tuqimeh salate namazını da kılarsın buyuruyor Peygamber Efendimiz. İslam'ın ikinci şartı neymiş muhterem Müslümanlar kelime-i şehadetten sonra namaz kılmak. Namaz. Muhterem müminler inşallah hadisi gibiyle bitireceğiz. Ondan sonra namaz muzuluğunu enine boyuna ele alacağız sadece şu kadarını söyleyeyim es salatu imaduddin femen ekameha fekat ekameddin ve men terakeha fekat hedemeddin namaz dinin direğidir müslümanlar hepiniz askerlik yaptınız o mahruti çadır diyoruz onun ortasında bir direk var o direği çektiğiniz zaman çadır yere yayılır kalır boş elbise gibi Aynen İslam'ın bünyesinde namaz da böyle. Namaz dinin direğidir. فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ ve وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ اَدَمَدِّينَ Namazını kılanlar dinini ikabe etmiş, taptaze tutmuş olur. Namazı terk edenler dinini tahrip etmiş, dinini yıkmış olur, hetmetmiş, yok etmiş olur. Cenab-ı Halik-ı Zülcelal cümlemize... La ilahe illallah Muhammed Resulullah Neşesiyle yaşayıp Bu dava için can verme şerefini Çok görmesin inşallah Sallu ala Resulina Muhammed Buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Kelimeyi tayyibeyi, münciyeyi mübarekesiyle mevla cümlemize Gülerek çene kapamalar nasib-i mukadder eyleye. Hakkı hak bilüp hatta hakka ıttibak, batılı batıl bilüp batıldan iştinab eyleyen zümre Salihine Mevla cümlemize ilhak eyleye. Şeriatı, Garra-i ahmediye Muhammediye'ye ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyleye. Cümlemize ve bir buçuk milyarlık İslam aleminde mevcut kardeşlerimize cennet, nimet, ve aksel gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Subhane rabbike rabbil izzetamma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.